Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Kur'an şifadır ve müminlere rahmettir. Bunun hakkında bir e, nasıl anlayabiliriz bunu soruyor. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim nedir tanımı? Alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i özetçe şöyle tanıtmışlar. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Muhammed İbni Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine inmiştir tilavetiyle ibadet olunur. Bu kısa bir tanımıdır Kur'an-ı Kerim. Bu tanımın da anlamı nedir? Bu tanım hem maneettir hem camaettir alimler diyor. Manecamae nedir? Yani tam kapsamış Kur'an-ı Kerim'in tanımını. Maneete nedir? Başka yorum, başka yorumlara bırakmamış kapı. Meselen diyor ki e, Allah'ın kelamıdır. Ne demektir? Yani beşer kelamı değil, insan kelamı değil. O insanlar bundan hariç. Sadece Allah bunu harfiyle konuşmuş. Ehl-i sünnet itikadında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i hak konuşmuş. Kur'an mahluk değil yani. allah Teala onu konuşmuş. Yaratmamış Kur'an'ı. Kelamidir. Kendi has kelamidir. Ee, sonra peygamberimizin üzerine inmiş ne demektir? Yani peygamberimizin üzerine de Nasıl İncil, Tevrat, Zebur onlar da inmiş? Bu da inmiş, vahiy ile inmiş. O da kimdir? Hazreti Cibril vasıtasıyla Resulullah'a Kur'an-ı Kerim inmiştir. Cibril aleyhisselam Rasulullah Allahu Teala'dan duymuş, gelmiş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem e, haber vermiş, e, vahiy getirmiş. Bir de e, e, tilaveti ibadettir demek nedir? Yani sadece Kur'an-ı Kerim'i okusak ibadettir. Bu da kudşu hadisler hariç. Kudşu hadisler de Allah'ın kelamıdır ama Resulullah'ın edebiyetiyle. Ama Kur'an-ı Kerim tam Allah'ın kelamıdır. Bu Kur'an-ı Kerim nedir? Nurun ve yakin. Nurdur, haktır. Heblullahil metin. Allah'ın sağlam bir ipidir. İp niye burada ip diyülmüş? Çünkü insanı kim kurtarır bir çukura düşse, bir dereye düşse, bir kuyuya düşse? ip kurtarır. O ip sağlam olmasa sen sar sarılır mısın ona? Yok, ip kopsa hayatına mal olur senin. Ondan dolayı, ''Hablullahal-metin'' demekleri en sağlam iptir. Seni dünyanın dalaletinden kurtarır nere? Allah'ın yanına. Sonra ne diyor? ''Menhecu salihin'' Salihlerin matodudur. Salihler kimdir? Ölç önce peygamberler salihtir. Salih kelimesi ne demektir? Geçerli. Nerede geçerli? Terazide Allah indinde geçerli olan. Amel salih olur, insan salih olur. Yani Allah-u Teala'nın da cennete geçerli olan girebilir. Fihi <fiyat> akhbarul avveline <edilir> vel ahharin. Akhbarul avvelin nedir? Peygamberler, salihler, bundan geçmişte bütün İnsanların haberleri var. Vel ahirin nedir? Biz de, Resulullah'tan sonra gelen e, e, insanların haberleri var. Kıyamet gününde, e, mahşer gününde, hesap günü hepsinin haberi var içinde. Onun için bu Kur'an-ı Allah'ın ipi olduğu için bu mucizedir. Bunu kimse bir araya toplansa bunu Cibi Kur'an-ı Kerim getiremez. Çünkü Allahu Teala bunu kendisi konuşmuştur. Kur'an-ı ne var? Ahkamül halali vel haram var. Haral, haram, hükümleri var. Cennetin vasfı var. Cehennemin vasfı var. Ondan dolayı bun olmuş. Kur'an-ı rahmettir. Bir de nedir? Şifadır. Arkadaşın sorduğu gibi. Rahmettir ve şifadır. Neye şifadır? Kös kösklerdeki şifadır. Bütün vasvasaya şifadır. Ne şifadır? Cözleri basirette şifadır. Allahu Subhanahu taala İsra seksen 82. ayette ne buyuruyor? Ve nezzele minel Kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an'dan şifa ve Kur'an müminler için rahmettir. Ayet sonra ne diyor? ve يزيد الظالمين الا خسارا zalimleri de Kur'an okudukça, anladıkça husran'a götürür. Neden? Çünkü onlar diler, Kendi nefslerini zulmetmişler, fıtratlarına aykırı davranıyorlar. Kur'an'ı okudukça şeytanları onlar bırakır Kur'an'a reddedişler. Evet, ondan dolayı Kur'an Allah Teala e, ayette indirir e, bunun tefsirinde İbn Kesir de ee, çok güzel tefsir ediyor el Kur'an Kur'an'ı indirdi Muhammed'in üzerine sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir? Hak ile batılı ayırsın. Hak nedir? Allah'ın yolu. Batıl nedir? İblis, şeytanın yoludur. Bu, bu hakta ne var? Şifaun ve rahmetun lil müminin. Şifa nedir? Dur ki, kalpteçi vesveseyi, şekki, nifakı, şirki, çüfrü, ona meyletmeyi bile götürür Kur'an-ı Kerim. Ne koyarsan ne? Barlak, parlak ve barrak sırat-ı üzerinde koyar Kur'an seni bu yollardan şifa eder. Rahmet nedir? Rahmettir Kur'anı seni çelim. Seni neye götürür? İmana. İmana götürmezsen sen sırat-ı bulamazsın. Hikmet, iman, hikmet, hayır isteği hepsini sana Kur'an-ı Kerim gösterir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim rahmettir, o şifattır. Şifadır. Ahiret yolunu sana o gösterir. Hidayeti Kur'an'la bulursun. Sırat-ı müstakimi Kur'an-ı Kerim'den bulursun. Ama kafirler, zalimler, küfreden zalimler ne yaparlar? Kur'an-ı Kerim'i işittikçe sanki olara. Nefret gelirler. Fussilet suresinde "Kulhu huve lil-ladina amenu huden ve de Kur'an-ı Kerim iman edenler için hudadır, hidayet vericidir, yol göstericidir ve şifadır. وَالَّذ۪ينَ iman يُؤْمِنُونَ İman etmeyenler, fi اُذُنِهِمْ وَقْرٌ Kulaklarında bir tıkanıklık var, bir vakır, vakır nedir? Aynen bir pambuğa e, zift, asfalt, siyah ondan koymuşsun, kulaklarını kapamışsın, tıkamışsın, eşitmiyorlar. وَهُوَ aleyhim عَمَا Yo, çordur görmezler ula, ula. nasıl bir deneni uzaktan çağrısını eşitmez bunlar da öyle eşitmiyorlar neden kulakları tıkanmıştır ve bir ayette ve izâ mâ unzilet suratim fe minhum men yekûlü eyyukum zâdetuhâze imanın bir sura indirinde münafıklar derdi hanginizin imanlartı arttı bu alay ederdiler fe emmen lezîne imanın iman edenlerin ayetler indikçe imanları artıyor Artıkça ne oluyor? allah Teala diyor "Vahum يَسْتَبْشُرُونَ Onlar işte buşra gelir, onlara müjde gelir. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ Ki münafiktiler, hastadiler, kalpleri hastadır. Nifak hastasıyla, iblisin virüsüyle ne yapar? فزارده, فَزَادَهُمْ رِجْسًا عَلَى رِجْهِمْ وَمَاتُوهُمْ kafirun." Bu da Tövbe Suresi 124-125. ayet. Ricislerin üzerine, pisliklerin üzerine pislik geldi. İşte katada tabi'in, müfessir ne diyor? Büyük tabi'inlerden, müfessirlerden diyor ki bu ayet var şifaun ve rahmetullün mu'min mümin bunu eşittiğinde faydalanır. Faydalanır işte bu rahmettir için. Anlar, amel eder. Bu rahmettir için. Çafirler ama faydalanıp amel etmezler. Ondan dolayı olan için nikmettir. Sonra Yunus resimde ayeti i kerimede 57. ayeta ve alažine, teyayi ve insan, qadjae kum, muaizatı min Rabbikum ve şifaen, lima fi sündori, lima fi sündori, vuhdan ve rahmeten, ve rahmeten, ve hidayet göstericidir ve rahmettir müminler için. Apaçuhu rahmettir müminler için diyor. Bir ayette de Fussilat 44'ünde de Allah subhanahu teala diyor ki وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا Biz eğer bunu kendi dillerinde Arapça getirmeseydik, başka bir Arap'ın haricinde getirseydik acemi dilden لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَةُهُ اَعْجَمِيًّا Niye böyle oldu? Arapça insaydı. Kul huve lillezine amenu huden ve şifaaun veldinen la yu'minun fi udunhum uklu ve hum aleyhin umay. Bu diğer hadis, diğer geçmiş ayette diyor ki, e, iman edenler için şifadır ve yol göstericidir. İman etmeyenlerin kulaklarında ne dedik tıkanıklığı var. İşte bu ayet, bu ayet nedir? İcazdır. Bak bugün de Türkiye'de kuran içerimin anlamıyorsak da ama onu hemen Kur'an-ı Kerim'i eşitirken bir avam anlamıyorsa da anlamını gözü dolaşır. Bu da mucizedir işte. Bak kuran içerimin Arapça bir kelime bilmiyor. Nasılsın, keyfe haluk desen anlamıyor ama hafızdır. Çocuk 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında hafızlar maşallah. Hem de yüzlerce değil binlerce var. Pakistan'da var, Hindistan'da var, Afrika'da var. Bizim Türkçe'mizi alsan maşallah hafızlardan e, yani gün be gün artıyor. Hiçbirisi de Arapça bilmiyorlar. Bu nedir? İcazdır. E bunlar da Arapça bilmiyorlar. Kureyşler diyorlar e, e, Arapça inmeseydi Allah Teala Arab yani Onun için bu bir icazdır. E Sonra Hidayet insanlara ne var? Hakla batıl yolunu, dalalat yolunu, hak yolu sırat müstakimdir. Dalalat yolu şeytanın yoludur. Sırat müstakim cennete götürür, şeytanın yolu, dalalat yolu Ataşa cehenneme götürür. Onun için Allah subhanahu teala Bakara surasında 3. ayette buyuruyor. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ Bu kitapta şüphe yoktur, Allah'tandır. هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için, ehli takva için nedir? Hidayet yoludur. Diğer şura ayetinde ne diyor? Buyuruyor ve kezalike uhayne ileyke Kur'an'a Arabiyan sana vah verdik. Kur'an indirdik Arapça. Arapça indirdik li ummel qura Mekkelilere ve men haulaha Mekkeli ve adaya bunlar ki kendi dillerindendir onlara ohüt verirsin, hatırlatırsın. Ee, <gülüyor> ayet devam ediyor tabi. Ondan sonra Şurada da diyor o kadar kehuyna ileyke ruhen min emrina ma kunt kitabı kitabe ve'l iman Biz sen üzerine bir vahiy geldirdik indirdik sen ondan önce kitap nedir iman nedir bilmezsin velakin cealnahu bu kitabı indirdik senin kalbinene getirdik nuran nehdi bihi men neşa bu bu kitabı da nur yaptık kimi için isterimizi hidayet verir min ibadini bizim kullarımızdan ve inneke la tehdi ila sıratı müsteqim. Sen sıratı müsteqim üzerine insanları hidayet veremezsin. Sen nesin? Bir Resulsun. Sadece haber verirsin. Hidayet kimin elindedir? Sıratullah lezî lehu ma fissemavati ve ma fil ard. Ela ilallahı tasirul umur. Hidayet Allah'ın elindedir. Sırat da nedir? allah Allahu Teala'nın sıratı ki o e, semavatların, cöcün İlahıdır. E, bütün e, sonuç ona gider. Ondan dolayı e, kim saadeti istiyorsa Kur'an-ı bulur. Kur'an-ı Kerim'den dünyada da saadeti elde edersin. Ondan dolayı alimlerimiz demişler ki dünyada bir cennet var. O cennete girmesen ahiret ebedi cennet-ül giremezsin. Çünkü dünya cenneti nedir? Allah'ın rızasıyla, kanunuyla, düzeniyle yaşamak bu dünya cennetidir. Ahiret cenneti de nedir? Ebedi bildiğimiz Allah kimden razı olsa onu o cennete sokar. Onun haricinde kimse cennete girer mi? Allah razı olmayanın cennete girer mi? Girmez. İşte bu da budur. Onun için e, e, evliyaullahlar, salihler, e, abidler demişler ki, e, bilseydiler krallar, yöneticiler biz ne bir nimette yaşıyoruz vallahi Celib bizi o nimet elimizden kılıçla alırdılar. E bu iş oradan olmaz. Bu iş her çeşi açıktır. Fakire de açıktır. Ha? E, fakir içinde var, e, zengin içinde var. O da nedir? Kur'an. Kur'an şifadır. Bir de Kur'an nedir? İlaçtır aynı zamanda. Kur'an içeceğimi okumak da şifadır, tedavidir. Bu da sünnette var rukya diyenlerin er rukya-i Başına ağırda elhamdû oku başına. İhlas oku, oku Ne olur geçer. Bazı ayetler var. Bazı Kur'an budur. Kur'anla rukya yapmaktan şifadır. Bunu Resulullah'tan sabittir ve sahabeler bunu yapardır ve dört imam Bugüne kadar böyle gelmiş bizim için. Onun için Kur'an şifadır. En büyük şifası da şeytanın vesvesesinden, dalaletten, çifrenden, nifaktan insanı ne hidayet yoluna rahmettir. Çünkü seni dalaletten hidayete kurtarıyor. Vallahu ahkam ve a'lem. Sallallahu aleyhi ve ve ali